camimizi bereketlendiren, camimizi dolduran siz kardeşlerime, Yüce Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim size, bize ve bütün din kardeşlerimize iki cihan saadeti nasip eylesin inşallah. Bilhassa genç kardeşlerimi Karşımda görmen beni fevkalade mutlu etti. Maşallah, Allah diyorum. Rabbim bu zahmetinizi rahmete tebliğ eylesin. Amin. Ve cümlenizden bütün ümmeti Muhammed'den razı olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, kısa bir süre, rahmetullah aleyh babacığım öyle derdi, bir kahve içimi sizlerle sohbet etmek üzere, sizin bu bereketli, nurlu, feyizli cemaatinizin arasında ispatı vücud için Konya'dan kardeşlerimin daveti yüzüe kalkmış gelmiş bulunuyorum. Konyamızdan, Mevlana diyarından, Selçuklu başkenti güzel şehir Konyamızdan selamlar ve dualar getirdim siz değerli kardeşlerime. Cenab-ı Hak sizi, bizi ve bütün ümmeti Muhammedi Kur'an'ın nurlu yolunda, Resulullah'ın nurlu izinde daim eylesin. Amin. Kardeşlerim, dediler ki, hocam bugün bize Tahir hocamızı anlat. Öyle arzu ettiler. Ben kısaca ondan bahsedecek ve onun bir hatırası, İmam-ı Şarani Hazretleri'nin bir eserinden, onun devamlı bizlere sohbetlerde okuduğu bir Hatıra kitaptan birkaç maddeyi böyle güzel bir pazar sabahında sizlere arz edeceğim inşallahurrahman. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, Tahir Hoca'nızı dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Umarım ki fatihalarınızı eksik etmiyorsunuzdur. Cenab-ı Hak Hazretleri sağ olduğumuz müddetçe ve huzuruna vardığımız zamandan kıyamete kadar ehli imanın dua ve fatihalarını hepimizin üzerinde daim kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim, babacığım rahmetullahi aleyh bir güzel insandı. Mübarek bir insandı. Tabii bir evladın babasını kürsüde anlatması zordur. Belki yanlış anlaşılır diye çekinebilir, tereddüt edebilir ama sizlerin samimiyetine bu konudaki safiyetine sığınarak onun hakkında birkaç kelime bir şeyler söyleyeceğim. Tabii dediğim gibi bir istirahat sabahındasınız sizleri de fazla tutmuş olmak istemem doğrusu. Allah ondan ve bütün geçmişlerimizden ebeden razı olsun. İlmi irfanla İlmi Allah'a kurbiyetle cem etmiş güzel bir insandı. Biz onu hep şer'i gayret içerisinde Kur'an-ı Kerim'e ittiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlılık konusunda fevkalade bir gayret içerisinde gördük. Keşke derim. Bugünün insanları olarak bizler de onların o gayretlerinden nasipler alsak. Rabbim onların yollarından ayırmasın. Bütün büyüklerimiz öyle. Sağ olanlarına dua ediyoruz, iltica ediyoruz. Rabbim hayırlı ömürler versin. Geçmişimizle bizi Rabbim cennetinde cem eylesin. Onlara rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Rabbim onların yollarından bizleri ayırmasın inşallah. Ama inanın böyle, yaklaşık 50 yıl, çok iyi hatırlıyorum, ve vefat edeli 5 yıl oldu. 5 yılını da çocukluğuma çıkın değerli kardeşlerim, 50 yıl onunla geçirdiğim günleri çok iyi hatırlıyorum. Bize hayatımız boyu hep Kur'an ahlakını tavsiye etti. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle ameli, onun ahlakıyla mütehallik olmayı tavsiye etti. Ben onunla beraber geçirdiğim ömrü şöyle bir tahlil ediyorum, bakıyorum da, bizi takdir ederken, teşvik ederken yaptığımız amelleri ve davranışları tasvibinde bakıyorum hep ölçü şeriat olmuş. Yani bir konuda güzel bir şey yapılmışsa eğer, razı olacağı, hoşnut olacağı bir şey yapılmışsa, bizi aferin diyerek böyle teşvik eder, efendim takdir ederdi. Ama şimdi bakıyorum, ömrü boyu tebrik ve takdiri hep şer'i ölçüler içerisinde olmuş. Ömrümüzde bir gün bizden dünyalık bir şey istemedi veya aman dünyanıza yok yok yok böyle bir şey görmedik. Herhangi bir konuda sitem etmişse, herhangi bir konuda bizi ikaz etmişse, herhangi bir konuda dikkatimizi çekmişse, o da bakıyorum hep şer'i şerife muhalefet ihtimali olan yerlerde bize, öylesi temetmiş. Yani şer'i ölçüler içerisinde bizi ikaz etmiş. İnanın böyle biz kendini fevkalade bir gayret, fevkalade bir azim ve inanın bitmeyen, tükenmeyen bir cehd içerisinde gördük. Rabbim eğer bir kuluna lütuf da bulunmuşsa ona böyle demek ki özel imkanlar, özel lütuflar, özel ihsanlar bahşediyor. Yani, mesela hac ve umre günlerini hatırlıyorum. Beraber yaptığımız ve hac ve umrelerde, birkaç saat uyku ile, birkaç saat istirahat ile saatlerce haremi i şerifte kalabilmek. Hem de Öyle, gençler öyle ciddi bir saygının içerisinde ki, öyle ciddi bir gerek kabeyi i Muazzama'ya, gerek resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme öyle ciddi bir tazimle Harimeyn-i Şerife'inde bulunurlardı ki, son yıllarına kadar biz hiç bağdaş kurupta mesela oturduğunu görmezdik. Kabe'ye saygısından, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygısından dolayı. Kendisinin, onu da rahmetle yad ediyorum, kendisinin yakın dostlarından, Mahmud Samir Ramazanoğlu Üstad Hazretlerinden ki babam ona müntesibidi onun hulefasından Medine-i Tayyip'e-i Tahire'de ömrünün sonunu geçirmiş bir atasayar amcamız vardı. Bir gün Ravza-i Mudahare'de Resulullah'ın huzurunda, Babacığım rahmetullahi aleyhi böyle bağdaş kurarak oturmuş görmüş de eyvah demek ki Tahir hocamız da iyice yaşlanmış demişler. Yani onun dışında gereken edebe riayetle hep biz onları gördük. Sonra mesela verilen sözlerde taahhütlerde ciddi bir sadakat. Gençlere örnek olsun diye, genç kardeşlerime misal olsun diye anlatıyorum. Misal, denilmiş ki saat onu çeyrek geçe, gelin beni alın falan yere ziyarete gidelim. Dostları derlerdi ki, hocamızı kapının önüne çıktığı zaman saatinizi onu çeyrek geçeye ayarlayabilirsiniz. Bu kadar saatine ve verdiği söze riayet ederdi. Evin içerisindeki titizliği, evin kütüphanesinin intizamına verdiği değer, hakikaten bir müminin hayatında olması gereken titizlik ve dikkatti. Mesela şimdi bizim hala muhafaza ettiğimiz bir, Konya'mızın Erenköy mahallesinde bir evimiz var. Oraya 1970 yılında bir ev yapılsın arzu edilmişti. O Erenköy mahallesi, üstadı o zamanlar İstanbul'da, İstanbul Erenköy'de sırf ona olan muhabbetinden dolayı Konya'da bir Erenköy mahallesi kurdu. Ama mahallenin kuruluşundaki gaye orada mümkün olursa İslam'ı yaşamak. Duvarları yüksek, evler tek katlı. Onun tabiriyle söyleyeyim, nazır ve manzur olmayacak. Yani dışarıdan bakan içeriği göremeyecek, içerden dışarısı dışarıya bakılmayacak. Böyle kendi halinde bahçeli evler, sırf İslam'ı yaşayalım diye orayı kurmuşlardı. Oraya ev yapılırken bana hep öyle derdi, evladım Abdurrahman, üç gün gece uykularımı kaybettim. Neden? Nasıl bir ev planı, ortaya koysam da şer'i ölçüler içerisinde evimizin planı haremliğiyle, selamlığıyla böyle rahat bir Müslümanın yaşayabileceği bir ev olsa. Kendisi çizmiş planını, mesela biz eve misafir alırken hanımları bir kapıdan, erkekleri bir ayrı kapıdan alırdık. O Osmanlı dedelerimizin gayreti olan haremlik ve selamlığa dikkat edilmiş olsun için. Değerli kardeşlerim, yani hatırıma gelen bazı cilveler, latifeler bunlar. Yanında hiç ayırmadığı birkaç şeyi, mesela tesbihi devamlı zaten elinde. Bediüzzaman Hazretleri'nin şu sözünü çok sık tekrar ederdi. Üstad buyururlarmış ki Bediüzzaman Hazretleri, bütün dünyalığımı sol elime alabilmeliyim. Sağ elim tesbihime boş kalmalı. Bunu prensip edinmiş, devamlı tesbihiyle beraber. Yanında böyle kendine ait şeyleri koyduğu sehbaya benzer bir yer var. Orada bir kitabı mutlaka bulunur. Zaman zaman kitap mütalaa eder. Ve de orada küçük bir de radyosu bulunur. O radyodan da haberleri takip ederdi. Memlekette ne oluyor Neler cereyan ediyor, hadisat nasıl seyrediyor? Çünkü inanın böyle biz rahmetullahi aleyhi bir dava adamı olarak gördük. Memleketi için her şeyini feda etmeye hazır bir dava eri olarak gördük. Bize öyle babalık yaptı, öyle bir miras bıraktı. Dua edin de bizler evlatlarımız ve kıyamet sabahına kadar hem sizin hem bizim nesillerimiz İslam yolundan, Kur'an yolundan, Resulullah'ın izinden taviz vermesinler inşallah. Haberleri dinler. Yalnız şunu da bakınız genç kardeşlerime aktarayım. Haberleri radyodan dinler. Arkasından da bana derdi ki Abdurrahman evladım, eğer haberleri okuyan spiker bir bayansa, radyoyu kapattıktan sonra Rabbime istiğfar ediyorum da derdi. Bu kadar da Hayatına dikkat etmeye çalıştı. Zaten zaten seher evradında teheccüdünde hep devamlı gördük. Gündüzleri at üstünde geceleri seccadesinin üzerinde bir derviş ama at üstünde bir mücahitti. 27 Mayısları yaşamış, 12 Eylülleri yaşamış yani 950-51'de göreve başlamış rahmetullahi aleyhi babacığım. İşte 2000'li yıllara gelinceye kadar kürsüde hep hak ve hakikati anlatmış, hep şeriatı ümmeti Muhammed'e anlatmış, onların onların dünyevi ve ukrevi hayatlarının güzelliği için gayret etmiş. Ama bu arada davanın da çilesini çekmiş bir insandı. Öyle derdi, eğer İslam bir gün bu cennet vatanda hayata hakim olacaksa biz onun gelişini balkondan alkışlayanlardan olmayacağız. Bu davada bizim de gayretimiz var, bizim de terimiz var, bizim de emeğimiz var diye Rabbimize hamd ile, gözyaşlarıyla ve saadetle karşılayanlardan olacağız derdi hep. Gerçekten çok sıkıntılı günler geçirmişler. 27 Mayıs ihtilalinde, 960 ihtilalinde. Arkasından birçok insan, ben bunları diyor sokaklarda duyardım. Daha bu hocanın ne zaman ipini çekeceğiz derlerdi arkamdan diyor. Ama o şartlar içerisinde Allah şahit bir vazımı feda etmedim, bir defa kürsiden geri kalmadım derdi. Gençler, o günler zor günlerdi. Bugün ümmeti Muhammed'in evladı fevkalade nimetler ve devletler içerisinde. Şu toplantının güzelliğine bakınız. Bu nimeti bize bahşeden Rabbimize çok hamd etmeli ve bu güzellikleri temin edenlere gerçekten dua etmeliyiz. Rabbim, o günleri bir daha göstermesin artık. Mesela hocama gittiğim günleri hatırlarım derdi. Kitabımı ceketimin de değil ta gömleğimin içerisine saklardım. Hocamın kapısına gelir dakikalarca önümü arkamı kontrol eder. Tek başına zaten ders okumuşlar. Dört yıla yakın zaman dikkatle kapıyı çalar. Kimse tarafından takip olunmadığımı gördükten sonra ancak hocamın evine girebilirdim sıkıntılı zamanlar. O ezanların filan hani Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okunduğu zamanlar. Sonra 50'li yıllarda göreve başladım diyor. de maddi imkansızlıklar da var. Bunları bunları hep bize sofranın başında ağlayarak anlatırdı gençler gözyaşlarıyla ve de İçinde bulunduğumuz nimetlerin kadru kıymetini bilmemiz için bize hep onlara birer hatıra olarak aktarırdı. Akşamdan eve bir misafir gelse, Ya Rabbi sabahleyin biz bu misafire kahvaltıda ne ikram edeceğiz? Sabaha kadar onun düşüncesi içerisinde olurduk. Kendimiz diyor sabahleyin zeytinyağlı bulgur pilavı, akşamleyin zeytinyağlı bulgur pilavı. Şimdi gençler tabi bunları bilmezler. Eve diyor çarşıdan bir ekmek alınsa evden yapılan ekmeğe çarşı ekmeğini katık ederdik diyor. Çarşı ekmeği lüks. Yani çok zor bulunan bir şey öyle nerede istediğiniz gibi para vereceksiniz de alacaksınız. Pasta niyetine yenilir çarşı ekmeği. Evimize bir misafir geldiği zaman ya Rabbi evimde bir havlu olsa da misafirim abdest aldıktan sonra o havluyu ikram edebilsem derdim diyor. Böyle, böyle anlatıyor evliliğinin ilk yıllarını filan. 27 Mayıs ihtilali oldu diyor. Sekiz ay valizim, bir içerisinde birkaç değiş çamaşır, işte havlum, terliğim her neyse, kapının arkasında hazır bekledi diyerek anlatırdı. Bunlar beni bir gün almaya gelirlerse, bir değiş çamaşır almaya bile müsaade etmezler hazırlıklı olayım diye. O günlerde Konya'mızdan rahmetli oldu bir derviş amcamız vardı da üstadına diyor ki efendim elhamdülillah çok sıkıntılar çektik ama Tahir Hoca kardeşimize zarar veremediler denilince Üstad Hazretleri, Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri o Allah için konuştu diye buyurmuşlar. Allah için konuşulunca Rabbim sıyanet etti, korudu, muhafaza etti demek istemişler. Ondan sonra devam eden günler değerli kardeşlerim. Yani böyle nurla, bereketle, huzurla, sükunla, güzellikle geçmiş bir hayat. Ama dediğim gibi, cihat ruhu içerisinde cihat şuuru ile geçmiş davadan İslam davasından asla taviz verilmemiş güzel günler sonra 1973 yılında emekli olduğu halde 1999 yılına kadar kapı camiinde vaaz etmeye devam etti vaazlarını bugün dinliyorsunuz bugün sizin işte dinlediğiniz o ee, televizyonlardan takip ettiğiniz vaazları 95-96'da yapılmış olan konuşmalar sadece onlardan elimizde kalan 50 kadar vaazı kaydedilmiş. Bugün kardeşlerimiz takip ediyorlar. Umarım ki dua edersiniz, umarım ki fatihalar okursunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri onların yolunda bizi daim eylesin de neslimizden asıl önemli olan yeni Tahir Hocalar Yeni başka üstadlar, alimler ve de mübarek insanlar Rabbim lütfetsin rahman. Değerli kardeşlerim, işte çok kısa böyle bazı e, hayat hikayelerini efendim arz etmeye çalıştım. Dediğim gibi doğrusu fazla sözü uzatmak da bir pazar sabahında doğru olmaz. Güzel bir insandı, mübarek bir insandı. Dua ediniz, cenab Hak gazeteleri bizleri onlarla cennette beraber eylesin inşallah. Sözü, ondan bahsettiğim sözü şöyle toparlayayım. Biz onları hep şer'i gayret içerisinde gördük. Bir dava adamı olarak gördük. Şahsi hayatlarına dikkat eden insanlar olarak gördük. Öyle derdi, ümmeti Muhammed'in salahı için önce nefsimizi sonra neslimizi ıslah etmeliyiz. Biz de bugün bu prensipten hareketle önce kendimizi ıslah edelim, sonra da ailemizden başlayarak etrafımızdaki kardeşlerimize faydalı olmaya çalışalım. Rabbim cümlemizin gayretini artırsın inşallah rahman. Değerli kardeşlerim, derdi ki rahmetullahi aleyh, benim imamı ı Şarani Hazretlerine fıtri bir sevgim var derdi. Ve benim şu elimdeki Üstad Hazretleri'nin İmam-ı Hazretleri Hicri 973'te vefat etmiş. İşte günümüzden 450 yıl kadar filan kahiretidir. Cenab-ı Hak Hazretleri kabrini ziyaret etme şerefini bahşetti. Mübarek bir insan, velut bir insan, bugün birçok eserinden istifade ettiğimiz gerçek bir alim, Rabbim şefaatlerine nail etsin inşallah. Onun bir eserinden bu Tenbihul Muhterrin adlı eserinden hep bize bölümler okurdu. Bu eserinde Hazret sahabenin ve selefin ahlakından bahsediyor. Kanemin ahlakihim rıdvanullah aleyhi ecmaîn diye bahsediyor. Sahabenin ve selefimizin Allah dostlarının, büyük insanların hayat hikayelerini, onların güzel sözlerini ve yaşantı şekillerini aktarıyor. Ben de teberrüken onun devamlı bize okuduğu bu eserden birkaç maddeyi bugün siz değerli kardeşlerime izninizle aktarayım istiyorum. İmamu Şearani Hazretleri Radiyallahu an Rızvanullah Aleyhi efendimiz selef ahlakından bahsederken onların birbirlerine nasihatlerini ve tavsiyelerini de aktarıyor bize. Yani diyor ki selef veya sahabe-i kiram efendilerimiz tabi başta ashab Resulullah'a gelerek bana nasihat eder misin? Bana bir tavsiyede bulunur musun derdi. Bu konuyu seçmemin sebebi de özellikle bir pazar sabahında sohbet için gelen kardeşlerime bazı güzellikleri duyurmak. Sizin şu varlığınız ne güzel bir bereket. Rabbim cümlenizden razı olsun inşallah. Yani insanlar nefislerinin arzularıyla, eğlenceyle, pazar akşamı diye orada burada zaman ve vakit geçirmişler. E şimdi artık Allahu Alem halleri. Ama siz ciddi bir gayretle, ciddi bir fedakarlıkla sabah namazından camimize gelmişsiniz ve bir aciz kardeşinizin sohbetini dinliyorsunuz. Cenab-ı Hak bu sohbetleri devamlı kılsın inşallah. Hani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin bir böyle müjdesi var bize. Yeryüzünde diyor Cenab-ı Hak Hazretlerinin seyyahin olan melekleri var. Yani gezici melekleri var. Bir ilim meclisi, bir irfan meclisi buldukları zaman helummu ila hacetikun birbirlerini çağırırlar. İhtiyacınız aradığınız şey işte burada gelin derler. Umarım ki inşallah o melekler şimdi şu, şu cemaatin, şu dergahın, şu mescidin etrafındadırlar. Rabbim lütfetsin inşallah. Gelirler diyor aleyhissalatu vesselam, orayı böyle kanatlarıyla kuşatırlar. Cenab-ı Hak Hazretleri onların üzerine rahmet ve sekinetini indirir ve de Resulullah buyuruyorlar ki, o mecliste olanların hepsini Cenab-ı Hak rahmetine gark eder. Hatta melekler derlermiş ki, onları benim rahmetimle kuşatın, yıkayın onların hepsini benim rahmetimle melekler derlermiş ki ya Rabbi onların içerisinde bir zat var tesadüfen geldi yani mesela oraya bir yolcu getirdi de hadi şurada da namazımı kılayım diye tesadüfen orada bulundu özellikle sohbete gelenlerden değil tesadüfen orada bulunanlardan biri Cenab-ı Hak Hazretleri buyurularmış ki هُمُ الْقَوْمُ الَّذ۪ي Onlarla beraber oturanlar, şaki olmazlar, onların tamamını benim rahmetime gark edin. Babacığım rahmetullah aleyh şunu da söylerdi. Bu sohbetlere devam edin. Sohbet çok önemli. Haftada en az iki sohbeti olurdu. Hem camilerde hem evlerde devamlı sohbet ederdi. Şunu da bize ikaz ederdi. Sahabe kelimesi sohbet kelimesinden almadır. Sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah'ın sohbetinde bulunan insanlardır. Peygamberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekirleri Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Ali'leri o, o hayran olduğumuz insanları böyle sohbetlerde yetiştirdi. Onun için sohbete çok önem verirdi rahmetullahi aleyhi babacığım. Resulullah da öyle buyuruyorlar. Eğer marrertüm bi riyâdil cennet cennet bahçelerini bulduğunuz zaman oturun ve istifade edin o cennet bahçelerinden. Sahabe soruyorlar: "Ve mâ riyâdul cennet?" Ya Resulallah dünyada cennet bahçesi nerede olabilir ki? Nerede bu cennet? Hangi bu hangi toplantılar? Bir rivayette mecalesül ilim, diğer bir rivayette mecalesü zikir. Zikir meclisleri ve ilim meclisleri dünyadaki cennet bahçeleridir buyuruyor Ali sallallahu aleyhi yani Şuriye Mevlasının rızası için gelen kardeşlerim hep cennet bahçesindeler. Rabbim öyle muamelede bulunsun rahman. <Gülüyor> Caminiz, eviniz, iş yeriniz, gönlünüz, ruhunuz, her şeyiniz cennete benzesin. Cennet bahçesi olsun inşallah. <Gülüyor> Efendim birkaç, birkaç latifeyi arz edip, Sözümü de fazla dediğim gibi uzatmak istemem doğrusu. Sahabe-i kiram, Resulullah'a geliyorlar ve diyorlarmış ki, Ya Rasulullah bize nasihat eder misiniz? Evsini, bana nasihatte bulun, ben telkinde bulun Ya Rasulullah. Resulullah'ın sahabeye nasihatleri var. Bir başka vesileyle ya bir başka hoca kardeşim veya ben inşallah o nasihatlerden, o vasıyetlerden birini sizlerle paylaşırız. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Usikum bitakvallahi diye başlıyorlar. Hep size Allah'a karşı müttaki olmayı, alemlerin Yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerine karşı ittika üzre olmayı, tavsiye ederim diyerek sohbetine başlıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o hadis-i şerifler öyle devam ediyor büyüklerden bir zata sormuş efendim şimdi göreceğiz bazı misallerini efendim bize bir nasihatte bulunur musunuz ondan öyle bir nasihat öyle bir tavsiye aldıktan sonra derlerdi ki diyor ömrüm boyu size hizmet etsem size karşı olan borcumu ödeyebilmiş olamam efendim derdi diyor bir cümlelik bir nasihatten dolayı. Ama göreceksiniz bu nasihatler de hakikaten hayata yön veren nasihatler. Onlardan birinde bir zat diyor İmam-ı Şahrani Hazretleri, meşhur, tabi'i üstadımız, büyüğümüz, Rabbim şefaatlerine nail etsin inşallah. Hasan-ı Basri rahim geldiler ve dediler ki, ''Efendim bana bir nasihatte bulunur musun?'' Bana bir tavsiyede bulunur musun? Hasan Basri rahimehullah'a. Gençler kendisi tabi'in ulemasındandır Hasan Basri rahimehullah. Hicri 110 tarihinde vefat etmiştir. Ama öyle bir zat ki tefsir ilminde, hadis ilminde, kendinin mezhebinin de olduğu söyleniyor kitaplarımızda. Fıkıh ilminde Hasan denildi mi? Hasan-ı Basri akla gelir öyle bir ad bırakmış öyle bir yad bırakmış ki tarih onu Hasan denildi mi Hasan'ı Basri olarak tanıyor Cenab-ı Hak şefaatlerine nail kılsın inşallah büyük bir İslam alimi büyük bir Allah dostu bir sevdiği bir talebesi evladı efendim bana nasihatte bulunur musunuz diye ricada bulunmuşlar Hazretimiz kendisine şöyle nasihatte bulunmuşlar gençler Şöyle dinleyin kardeşlerim. Şöyle dinleyelim hep beraber. Sanki bu soruyu biz sormuşuz Hasan-ı Basri rahimehullah'a bize nasihat ediyor. Bize tavsiyede bulunuyor Hazret. Efendim bize bir nasihatte bulunur musun? Buyuruyor ki Hazret: "Eizzamrallahi -e haythuma kunt, yüizzukallah haythuma kunt." Nerede olursan ol Allah'ı aziz tut, Allah'ın emrini aziz tut, nerede olursan ol, Allah seni aziz kılar. Şahsi hayatında, Kur'an-ı Kerim de öyle bize emrediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle tavsiye ediyor, bize de müminiz, Müslümanız ya öyle olmak yakışıyor. Mümin, önce kalbinden işe başlayacakmış, kendinden işe başlayacakmış değerli kardeşlerim. Mümin o kişiymiş ki düşüncelerine, hayallerine bile dikkat eden insan. يَعْلَمُ خَائِنَةَ ma وَمَا تُخْفِصُدُورٍ ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz kalplerden geçenleri bile bildiğini ve haberdar olduğunu hatta diğer ayeti kerimede Lillahi ma fi semawati ve ma fi'l ard ve in ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihallah ayeti kerimesinde kalplerden geçenleri bile yerine göre hesaba çekeceğini, muhakaza edeceğini duyuruyor ya. Mümin demek düşüncelerine bile sahip olan insan demekmiş. Neden? Asıl edep ve haya diyor Aleyhissalatu vesselam, asıl utanılması gereken Allah'tan olan edep ve hayadır. Asıl utanılması gereken de Allahu Zülcelal Hazretleridir. Onun için madem ki Rabbim benim düşüncelerimi, hayallerimi bile kontrol ediyor, biliyor. Düşüncelerimde bile iffetli, düşüncelerimde bile dürüst olmam lazım diye mümin önce kendine dikkat edecekmiş. Sonra şahsi hayatımız, yaşantımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz. Lekad kane lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Kainatın efendisinde inananlar için en güzel en güzel örnekler var. Resulullah'ın hayatına bakıyoruz. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyorlardı hatırlayacaksanız. Kane khuluquhu'l-Kur'an. Tabiin gelmişler. Ey müminlerin annesi, Resulullah'ın ahlakından bize bahseder misin? Buyuruyorlar ki Ayşe-i Sıddık annemiz, -Kur an. siz Kur'an okumuyor musunuz? E devam da okuyoruz. Kâne hulukuhul Kur'an. Allah'ın Resulü'nün ahlakı Kur'an'dı. Genç kardeşlerim, dünya nereye giderse gitsin, insanlık ne yaparsa yapsın, biz Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanalım rahman. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle mütesennin olalım inşallah. rahman. Rabbim onun yolundan bizi ayırmasın. Yani çünkü ben başta kendi nefsime sonra da cemaatime Konya'mızda babacığım rahmetullahi aleyhin o meşhur kapı camiinde Rabbim nasip ediyor salı günleri ben de şimdi vaaz ediyorum. Konya'ya yolunuz düşer de salı günü Konya'da olursanız biz de orada olursak Rabbim imkan verirse beraber oluruz. Kapı camiinde öğle namazlarından evvel vaaz ediyorum. Cemaatime şunu söylüyorum. Kim olursak olalım mevkiimiz, makamımız servetimiz, halimiz yaşımız, cinsiyetimiz hatta ne olursa olsun kadınımızla erkeğimizle falanın hatırına filanın hatırına deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden verdiğimiz tavizlerden dolayı yarın hesap verirken Allah'ın huzurunda Resulullah'ın önünde utanacağız keşke Basit dünyalık mütalalardan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu terk ettiğim sünnetlerini daha erken uykulasaydım. Ki babacığım rahmetullah aleyh sünnetlere çok titizlikle riayet etmemizi bizden isterdi. Kendisi de öyle. Hatta bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle yer. Sağ eliyle içer. Buna çok dikkat eder. Böyle çocuklardan, etraftaki küçüklerden filan, sol eliyle alıverenler olursa derhal müdahale eder. Evladım, yavrum, sen Müslüman çocuğusun, sağınla ye, sağınla iç. Siz de yavrularınızı böyle ikaz ediniz. Biz sofranın başındayken Katiyen bir yemeğin, hatta o ekmek kırıntılarının bile israf olunmasını asla istemez. Sofradan kalkarken herkes önündeki ekmek kırıntılarını toplasın bakalım der. Hatta şöyle de latife ederdi. Çocuklar bu ekmek kırıntılarını çöpe atmayın. Ben hocamdan duymuştum, kendisi de hocasından duymuş. Ekmek kırıntılarına saygı duyanın neslinden alimler Cenab-ı Hak lütfedermiş. Hadi bakalım ekmek kırıntılarını herkes toplasın diye sofradan kalkarken bizi onları mutlaka toplattırırdı. Hiçbir şey, sofradan kalkan hiçbir şey israf olunmazdı mesela. Bütün bunları niye söyledim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba. Önemli olan o. Yani Konya'da düşünmüş yıllar evvel, yıllar 950'li yıllar veya 60'lı yıllar, 60'lı yılların başı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ taraftan yemeği, Sağ taraftan içmeyi severdi. Ayşe'yi i Sıddık annemiz öyle buyuruyorlar. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbut teyâmûne fî tenaûlihî ve teraccûlihî ve fi şe'nihî kullîhî aleyhissalâtu vesselâm ayakkabı giymede hatta saçını taramada bile sağ taraftan başlar, her işinde sağdan, efendim işe başlar ve sağı kullanırdı, belirli şeyler hariç malum. Onun için demiş ben bu saatimi sağa takmalıyım ve demiş biz sağcıyız. Konya'da ilk defa saatini böyle sağa takmış. Ve gençler gençler ona bakarak saatlerini siz de bundan sonra Tahir hocanızın hatırası olarak sağa takın olur mu inşallah? Tamam mı efendim? Bir hatıra kalsın bugünden. Ben buraya gelmeden bir gün evvel bir gazeteci kardeşim gelmiş. Bana dedi hocama anlat da ben gazetemde onu efendim şey deyim. Okurlarıma duyurayım. Ben de bu hatıra Rabbim hatırlattı söyledim. Baktım hemen kolunda soldaymış saatini çıkardı böyle sağ koluna taktı. Tamam dedi. Öyleyse ben de bundan sonra Tahir Hocam gibi dedi sağa takıyor. E yapılırken imal edilirken sola göre yapılmış bu saatler. Varsın olsun canım. Şimdi siz bir yerde lokantaya gidiyorsunuz. Efendim Çatalı sola koymuşlar. Kaşığı sola koymuşlar. Bıçağı sağa koymuşlar. Onlar çatalı sola koymuşlar diye sol elinizle mi yiyeceksiniz yani? Haşa! Biz Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel etmenin şeref olduğunu bilen müminleriz. Biz sağımızla yeriz, sağımızla içeriz. Bugünün bir hatırası. Arzu edenler bundan böyle. Tahir Hoca'larının efendim unutmamak için sağa taksınlar saatlerini. Yani bu kadar dikkat ederdi. Bizim de hayat ölçümüz kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olmalı. Dostlar, Değerli kardeşlerim, Şeyh'imiz, Üstadımız, Hocamız, Önderimiz, Rehberimiz, Bugün için liderimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uyduğu kadar büyük insandır. Ölçü, Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemdir. De benim hocam, Resulullah'ın sünnetine, yani birisi diyor ki mesela ben hocamdan böyle gördüm. Ben şeyhimden böyle gördüm hatta. Ben üstadımdan böyle gördüm. Bizim gerçek üstadımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sünnetine bakacağız. Onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Onun yolunda daim olacağız. Tamam mı değerli kardeşler? Şimdi ben... Mart ayının başında hatta inanın böyle Şubattan beridir zamana yaymış olmak için kutlu doğum programlarına katılıyorum. Hala da bitirmedim. 15 Mayıs'ta bitireceğiz inşallah. Son artık o zamana şey verdim. Allah razı olsun Mustafa Bey kardeşimizle ta Ocak ayında anlaştık biz bugün için. 1 Mayıs için. Çünkü programlarımız dolu. Ben gittiğim her yerde kutlu doğum programlarında kardeşlerime şunu söylüyorum. Toplanıp bir şeyler zamanı geçirip de dağılmak gaye değil. Evet camide oturmak, bir güzel programda ispatı vücud etmek iman işaretidir ve alametidir. Ama asıl önemli olan manen istifade etmektir. Şimdi benim gönlüm arzu eder ki, Bugünün sabahında bir istirahat günü sabahında bu fedakarlığı yaptınız, uykunuzu terk ettiniz, Rabbimizin rızası için şu camiye geldiniz, bu aciz kardeşinizi dinliyorsunuz ya, şöyle bir karar verin, bu kardeşimiz bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edin diye bahsetti, ben de bundan sonra Resulullah'ın şu sünnetini tatbik edeceğim, hangisi olursa olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurular. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti fe lehu ecrü şehid. Ümmetimin fesadı zamanında benim bir sünnetimle amel edene Cenab-ı Hak şehit ecrü verecektir. Bunu çoğaltırsa, çoğaltırsa eğer, daha çok sünnetle amel ederse, fe lehu ecrü bi eti şehid, onun için yüz şehit ecri vardır diye de rivayet var. Bu ne kadar kolay. Ve biz müminiz elhamdülillah. Resulullah'ın yaptığını yapmayacağız da mümin ve Müslüman olduğumuz nereden belli olacak değerli kardeşlerim, canım kardeşlerim benim. İnşallah yani yeme içme adabından efendim bizim öyle bir efendimiz, öyle bir peygamberimiz, öyle bir liderimiz var ki ben genç kardeşlerime acizane konuşurken hep böyle söylüyorum tırnak kesme şeklimizi bile bize tarif etmiş. Enes İbni Malik radıyallahu anh'a bir Yahudi gelmiş. Yahudi diyor sizin nasıl bir peygamberiniz var böyle. Size her şeyi tarif ediyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyuruyorlar ki <gülüyor> evet bizim öyle bir peygamberimiz var ki nasıl yaşayacağımızı, nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl temizleneceğimizi, nasıl yiyeceğimizi, içeceğimizi, giyeceğimizi, her şeyimizi tarif eden bir peygamberimiz var bizim. Bakın bizim edep kitaplarımıza, yani adab kitaplarımıza. Özür diliyorum, tuvalette nasıl ihtiyacımızı gidereceğimiz, banyoda nasıl temizleneceğimiz, evimizde nasıl olacağımız, efendim, ticaret hanemizde nasıl olacağımız, çarşı ve pazarda nelere dikkat edeceğimiz. cenab Ömer radıyallahu anh efendimiz hazretleri buyuruyorlar ki, İslam'ın alışveriş kaidelerini bilmeyenler bizim çarşı ve pazarımızda alışveriş yapmasın. Koca Ömer radıyallahu an. Müslüman her şeyiyle Müslüman. Babacığım rahmetullahi aleyh öyle derdi. Müslümanın özel hayatı olmaz. Tuvalet taşından bacasının sitiline kadar mümin mümindir, Müslüman müslümandır. Müslümanın özel hayatı olmaz. bildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim sözü uzatmış oldum hasan Basri Rahimehullah'a tekrar dönüyorum. Ama dünyada da ahirette de aziz olmanın yolu Allah'ın emrini, yani O'nun şeriatını, O'nun Kur'an'ını, O'nun peygamberinin yolunu aziz tutmaktan geçer. Nerede olursan ol Allah'ı aziz tut, nerede olursan ol Allah seni bırakmaz aziz kılar. Nerede olursan ol, hangi şartlarda olursa olsun, yani biz Rabbimize kul olacağız da o bizi bize bırakacak, yalnız halimize bırakacak mümkün değil. Hasan-ı Basri Rahimullah öyle söylüyorlar. Bir iki madde daha alayım müsaadenizle de bugünün hatırası olsun sizlere. Değerli kardeşlerim aslında inanın Hasan-ı Basri Rahimullah'ın şu sözünden eser yazılır biliyorsunuz, tahmin edersiniz. Eser yazılır. Yani öyle bir saat, iki saatlik bir sohbet değil, eser yazılır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini hatırlıyorum. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu Efendimiz hazretlerine öyle bir gün diyor ben çocuktum zaten vefatında Resulullah'ın 13 yaşındaydı hazret. Beni diyor aynı hayvana binmiştik merkebinde arkasına almıştı. Sana bazı şöyle söyle, öğreteceğim yavrum, evladım dedi diyor. Şöyle buyurdular Ehfazillâhe yahfazike Sen Allah'ı Allah'ın şeriatını muhafaza et, Allah da seni muhafaza eder. İhfazillâhe, gençler, Resulullah böyle buyuruyor, İhfazillâhe tecidhu tücahek, sen Allah'a kul olarak gereken saygıyı göster, Allah'ı koru, nerede daralırsan Allah'ı karşında bulursun. Ne zaman daralırsan, nerede daralırsan Allah'ı karşıda bulursun. Bunun sahabede birçok misali var. Selefimizden birçok misal var ama geniş zaman ister. Değerli kardeşlerim, inanın böyle sizin bu şevkiniz, gayretiniz e ben öğleye kadar konuşurum Allah'ın naitiyle. Önüme de kitabı aldım ama bugün istirahat günü. Benim de yolculuğum var. Konya'ya geri döneceğim. Giderken de selamlarınızı ve dualarınızı Konya'mıza götüreceğim inşallah. Sizleri davet ediyorum. Mevlana Hazretleri'ni ziyarete davet ediyorum. Babacığımın kabrini ziyarete davet ediyorum. Kahvemizi, çayımızı içmeye davet ediyorum. Konya'mıza gelirseniz buyurun inşallah. Görüşelim orada da. Ki adres verdim. Efendim son bir nasihat. Veya işte, evet, tamamlayalım. Sözü de fazla uzatmayalım. Bir saate yaklaşmış. Fuzaylı ibn-i İyaz, bu, bu zat da büyük bir insan, mübarek bir insan. Önceleri söylememizden inşallah rahatsız olmaz Hazretimizin ruhu. Fuzaylı ibn-i İyaz, önceleri eşkıya reisiymiş, yol kesermiş. Bir gün küçük bir çocuk kendisine diyor ki, amcacığım diyor, Allah seni bunun için mi yarattı yahu diyor. Hani, Şurasına annesi ilim tahsiline gidiyormuş da derler birkaç altın dikmiş, para dikmiş böyle. Herkesin mallarını almışlar. Sonra çocuk senin de bir şeylerin var mı filan demişler. Bu da amca demiş annem tahsile gidiyor ya şurama demiş iki üç altın dikti. Sıkışırsan orayı sök oradan aldı diye. Söküyorlar bakıyorlar ki hakikaten altın çıkıyor. Yahu biz seni çocuk diye bırakıp geçmiştik. Sen niye söyledin? Annem bana nasihat etti. Ölsen de kalsan da yalan söylemek yok. Tamam mı dedi siz de bana sordunuz. Ben de doğruyu söyledim deyince şafak atıyor. Yahu diyor bu küçücük çocuk böyle yani her şeyi ondan ibaret ona rağmen doğru söyledi. Ondan sonra evliya reisi olmuş Fulayl Ne yaz? Rabbim şefaatlerine nail etsin. Zirve şahsiyetlerden biri. Bak böyle eserlere geçmiş hep adı. Bir zat gelerek demiş ki Fulayl İbni Eyaz'a Efendim bana nasihatte bulunur musun? Bana bir tavsiyede bulunur musun? Ne nasihat edersin bana? Hazret ona soruyor. Baban vefat etti mi evladım diyor. Evet efendim vefat etti. Evladım kalk diyor. Babası vefat etti. Ölüm sırası kendine geldiği halde hala nasihat isteyen insana nasihat fayda vermez diyor. Fuzaylı yaz? Baban ölmüş. Sıra sana gelmiş. Hala nasihat istiyorsun. Sen hani kefa bil mevti va'izan ya Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh Femsi hazretlerinin bir görevlisi varmış da. Ya Ömer nasihat olarak, nasihatçı olarak, vaaz olarak ölüm sana yeter dermiş. Bir gün diyor ki artık bundan sonra senin bana nasihat etmene gerek kalmadı. Niye, niye efendim diye sormuş. Baktım demiş sakalıma bir kıl, beyaz bir kıl düşmüş. Artık ihtiyarlamaya başlamışım. Bundan sonra aynaya baktıkça onu gördükçe ölümü hatırlarım. Sana ihtiyaç kalmadı artık demiş. Ve de ölüm diyor bir mümin için en büyük nasihatçidir E baban vefat etmişsen hala nasihat istiyorsun. Sana nasihat fayda etmez. Kalk evladım diyor. Cenab-ı Hak Hazretleri söylediklerimizle, ve dinlediklerimizle amel etmeyi bize nasip, nasip etsin inşallah. Rabbim lütfetsin bir başka vesileyle inşallah yine gelelim bu nasihatleri tamamlayalım. Rabbim lütfeder bakarsınız veya siz Konya'ya gelin biz Konya'da beraber olalım orada tamamlayalım. Rabbim bizleri selefimizin nurlu yolundan Kur'an'ın, Kur'an'ın, Kur'an'a azim-i şan'ın bereketli izinden Resulullah'ın ahlakından uzaklara düşürmesin. Böyle müminlerle beraber, Nur içerisinde, huzur içerisinde, bereket içerisinde yaşatsın. imanı kamil ile huzuruna çıkarsın. Mahşer gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin han sancağının altında cümlemizi toplasın. Ve de cennete ilk girenlerle beraber girip cemalullahın karşısında Resulullah'a komşu olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Tekrar Rabbimden iltica ediyorum, niyaz ediyorum. Bu zahmetiniz hep rahmet olsun inşallah. Dünyada da, ahirette de. Yüce Rabbim cümlenizden razı olsun. Birbirimize dua edelim. Birbirimize dua edelim. Türkiye'mize, cennet vatanımıza ne olur dualarınızda çok dua ediniz. Biliyorsunuz bugünlerde çok ciddi günlerden, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Cennet vatanımızın etrafı ateş çemberi gibi sanki. Rabbim bize kötü gün göstermesin. Dünyanın değişik yerlerinde çile çeken Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da değişik yerlerde çile çeken mümin kardeşlerimizi Yüce Rabbim lutfuyla ve keremiyle en kısa zamanda sahili selamete çıkarsın. Bizleri böyle bir mübarek günün sabahında camisinde, beytinde topladığı gibi cennetinde cemalinin karşısında cem eylesin. Rabbim cümlenizden ebeden razı olsun. سبحان ربك رب العزة عما Ve وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه